dünya ahvali olacak hangi devletler evcud hangi devlet ortaya çıkacak ne olacaksa hepsinin tatbik edilmek üzere makamdan e, şey dünya göğüne indirildiği gece bir yıllık icmal yapılacak, dünyada ne olacaksa bir yıl içinde hepsi o, berat, yarınki berat gecesinde levh-u mahfuza yani levh-u mahfuz dizli bir e, muhafaza eden bir levha Tabii bu manevi bir şey maddi bir şey değil <gülüyor> orada günü gerçekçe sırası gelecek teker teker yazılı olanlar kazaya vuracak yani meydana çıkacak bir yıllık Dünyanın ahvali yarın makamdan dünya gönü indirildi bir. Kim ölecek, kim kalacak, ne olacak dünyada, nereye bitecek o. Şimdi o artık onun kendi bileceği işte. Yarın e, Hz Peygamber'in de hadislerinde bir Sadece bu kandil oruç, oruç tutulur. Başka kandillerde oruç tutulur diye bir şey yok. Berat Gecesi'nin kandeminde bir gün oruç tutulur. Ama şu fakir, işte size söylemem, ben fakir yarın e, sema olmasaydı, oruç ama sema olduğu için oruç tutmayacağım. E, boğazımda şişeli olur, onun için e, boğazımın rahat olması lazım. Farz değil, tutmayabilirsiniz de ama Hz. Peygamber emridir. Ee, diğer kandillerde böyle bir şey olmadı halde e, Berat kandilinde bir gün 13. Dediğim gibi mesela Miraç Miraç kandili oldu. Miraç ne demektir? Hazreti Peygamber'in bütün e, Zaman ve mekan Mefhumlarını Başaraktan Makama çıktı Miraç <gülüyor> Bunu Tabi e, Şey olanlar e, Sadece maddeye inananlar Bütün mümkün olmadığını Söylerler Söylesinler ama O peygamberdir O peygamberdir ve <gülüyor> Çok büyük bastıtlara sahip bir peygamberdir. Onun içinde maddi ve manevi olarak gökleri yükseldi. Ama şimdi Allah göklerde mi? Onun kimmiş bu şeydi? En güzel şey Allah'ı gönlünüzde hissetmek. Hissetmek. Allah. fakat Allah onu kainatın bir yerinde kabul etti, görüştü, görüştüler. Ve gelirken ona üç tane şey verdi, ee, mühim, Bakara Sözü'nün, Ena Sözü'nün, Amel Resulü verildi, beş vakit namaz verildi. Ee, bir de e Allah'a bir defa da zikretsen, onun adını alsan, onun mutlaka cennete yani vaat edildi. Ama günahı varsa günahı çekten sonra mutlaka cenneti göreceği vaat edildi. Bu üç şeyi aldı, getirdi. Ee, Mekkeliler buna e, iman etmediler. Peki dediler, bizim bir, bir kervanımız vardı. O, o kervan geliyor mu? Gelecek mi? Hemen şu ar, ar, ar, arkasından geliyor dediler. Tepeye çıktılar, hakikaten kervan geliyor, gördü. Peki de mescid Aksa'nın dedi karşı penceresi var. O sırada Mescid-i Aksa gözün önüne getirilmekte çekilmekte hiçbir O sırada Mescid-i Aksa gözün önüne getirildi ve karşı penceresi olduğu gösterildi. Yani Hz. Peygamber maddi ve manevi olaraktan da e, yapmıştır. için Demişti benim e, ümmetim de miras yapsın Demiştir rahmet Peygamberi ya. Benim ümmetim diye miraç, onun Allah, onun namazı miraçıdır. Namazı kılarken hiçbir düşünce aklımızda bulunur ama şeytan bizi sokar bir şeyler de, o, o bir şey demiyorum. E, namaz kılarken de hiçbir düşünce olmadan sadece kendimizi namaza verip öyle namaz kılmamız lazım. Aklımızda kırk bin tane fikir varken namaz kılma bir faydası da yok aslında. Aklım başka yerlerde ben namaz kılıyorum, olacak iş değil bu. Ama hepsimiz var, insanız şeytan daima geri bizi dürter, ee, pek de mümkün olmaz. Yapanlar yapar, inşallah e, namazınız miraç gibi olur. şöyle bir şey de var. Ee, Nihaz <Gülüyor> Hazreti Hazreti Peygamber'in yeğeninin evinde olmuştur. Yeğeninin evinde gece bir vakit kaldırıldı. Makama gidiyoruz. Ve göğsü yarıldı. Dikandı kalbi. Yola çıktılar. Dönüşte diyor ki o yeğen gitti. Döndüğünde yatayın soğumamıştı. Demek ki gitti, geldi yatak soğumamış. Maddedinde gitti, geldi. Ama oraya çok asırların asırlar o girişe sığdırıldı. O asırlar da Allah ona pek çok sır da verdi. Fakat söylememesi lazım geldiğini ona vaat alındı. O sırlar ona verildi. Sadece üçünün beyanı bildirildi. O da e, amen enerjik esolünün verilmesi, beş vakit namazın verilmesi, bir de e, Hz. Peygamber'e inanan ve onu zikreden bir kimsenin mutlaka cennete gireceği vaad ediliyordu. Yani tabii günahkar cehennemde cezalarını çekecekler, başka cezasını çektikten sonra yine cennet onlara vaad edildi. Yani, sadece Allah'a işlek koşmayanlara, Allah'ın varlığı ve birliği kabul edenlere cennet vaat edildi. Ne kadar günahkar olursa olsun o günahın cezasını çektikten sonra cennete girecek. Yani hiçbir Müslüman cennetsiz kalmayacak. Allah'a inanan ve onun birliğine inanan bir de mutlaka cennete girecek yakında günahkar olursa olsun, günahını çektikten sonra cennete girecek. Bu söz bu söz edildi. Allah vaadini Ne yapar? Yarın içinde söylüyorum, bütün kainatın bir yıllık ne olacaksa kainatta hepsi tatbik edilmek üzere levh-i inecek ve bir dahaki seneye kadar Olacaklar. Orada yazılı zamanı geldikçe gün gün an an tatbik edecek. Berat, e, berat da budur. Bir de günahlardan kurtulmak. Berattır. Berat da çizgini kurtulana. Tabi yerine göre Elif katildi hak hukuklu değil tabi ki Allah'ın Allah'ını bilen, Allah'ını tanıyan Allah'ın yolundan Ayrılmayan insanlara berat bütün öbür küçük suçlarından beraat işi. Sonra Allah öyle vardı öyle sen peşman ol diyor peşman ol, bir daha yapmayacağım söz ver eski yaptıklarından ama hakikiyse hak yeni hak hakkı sanda gene alacağım bunu sen yapmadır bunu sen yapma. Diğer kandillerde bunun bunun gibidir. Ee, şimdi birçok şöyle bu kandil namazları kınır. her her kandilin bir birçok namazı vardır. Bunlar işe kitaplarında vardır. Ama e, fakir şöyle bir şey yaparım ama tabii yapıp yapmamak sizin bir şey söylemiyorum. Kendime öyle takbediyorum dercede o gece bütün ömrümle Kazası yapacak halim yok, yapamam mümkün değil. O gece temsilen kazaya kalmi her vakit namazını bir tane sıkılır, mesabanında onu bir vakit öğle namazını kılın. Kazaya kalmış, geçmişte e, ikinciye akşam yastık kılın, bütün bunu geçiyor, bugün gibi 500 kişi namaz kılın, ama zamanda yüz yüz küfetmemize kıldık. Yüzlük et kıldık bu Kandil namazlarında. Böyle yapanlar var. Ama bunun bir farziyeti yok. Kılarsanız sevabı var. Kılmazsanız günahı yok. Farz değil. Yaparsanız faydası var. Sevabı var. Ama yapmazsanız e, günahı yok. Fakir, hürmete her kandil Efendim, geçmiş manzarımda, o her namazın arkasından bir namaz kazanamak ıclarım başka da kandil namazı olarak da, kandil namazı olarak da her vakit için bir e, sabah öğle akşam ikindi kaçama vakitleri onları kılarım. İnşallah Allah kabul eder. Hiç bu niyetle kılarım. Yapacağın başka bütün bütün ömrüm namaz kılamak geçmekte de mümkün değil yapon ne var? Ee, Ankara'da birimizdir. E, kil var, kil vardır kil, Hı hı. Eskiden çamaşırlar buna yıkanırdı. Küliden de kayadır. Devril çekilir. Çamaşır fakir yapar. Bir de saç saç kremi vardır. Saçları pır pır yapar. Bu kremi ama saçin yoksa ama saçiniz tercih bunu bunu yaparsınız. Bu kullanmaya gerek yok. O, o işi yapan bir hanım vardı, bizim akrabadan, onun evine biz ne zaman kil almaya gitsek kiloyla, onun namaz kılıyor, gördük. Teyze niye hep namaz kılıyorsun, o kaza namazımı kılıyor, dedi. Tabii güzel bir şey ama herkesin yapması mümkün değil. Yapabilir, ne güzel ama yani, bütün günümü de namaz kaçıyor, ne zaman çalışacağım, ne zaman işi olacak, onu da yapabilir. On için de yapamadım. Fakir kendim bir şekilde bir şey yap, kendi kendime yapıyor. Her namazdan birer tane kıl, böyle yapardım. Ama gene de söylüyorum, mümkünse kız her namazın arkasına on adamı kazasında kılın. En son kaz işte kazaya, kazaya namaz mesela böyle kılacak mı? Kazaya kalan son öğlen namazı niyet ettim dersin. Arka arkaya gider, en başa kadar gider. Yapmakta fayda var aslında. Zamanınız varsa, vaktiniz varsa, gücünüz yetiyorsa kalın. Buna soracaksın çocuklar. Tamam şimdi yemek bitti mi yemek için? <Gülüyor>